Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar I am a Passenger. IMF Sincar Hoşçakalın efendim IMF Passenger. Günaydın Sizi stüdyoya sokmak için bunu çalmak gerekiyormuş Vallahi nasıl koşarak geldim ya ne yaptığımı ne yapacağımı şaşırdım ya Sevgili dinleyicilerimize de hemen durumu anlatalım 7.30'dan beri Şarkı çalıyorum Fahir I ıh uh -uh. Gelmem gelmem. Bir beş dakika daha. Ege bana bir beş dakika dedi. Çünkü benim... Adam gibi şarkı çal geleyim diyor. Çalıyorum arka arkaya neler neler çaldım. Neğer ayamda pasancırmış. Kısmet pasancıraymış. Ee, ama onu çalalım sanki çalmayacakmış. Şimdi herkesin tamam, ağzını bir parmak daha... bal çaldın. Ondan sonra Ege hemen çekme. Passencersiz olmaz ya. Passencersiz radyo döner mi? Yani ben e, zaten bir radyonun kuruluşunda ilk sordukları şey. Passencerin var mı? var mı? Varsa var yoksa yok. Ee, yeni cezalar geldi. Ee, bundan sonra bak yine benim sesimde yeni cezalandırma yöntemleriyle en güzel şekilde sizlerle olacağız. Yeni yayın döneminde sizlerle olmanın verdiği kıvam. Ee, güzel. Çok güzel. güzel oldu. Sesi Bence... çok güzel oldu sevgili dinleyiciler. Hiç sesinizi çıkanmayın. Ee, Sağlık Bakanlığı Amerika'da olduğu gibi. Çünkü biliyorsunuz Amerika'dan hiçbir eksiğimiz olmadığı gibi evet. fazlamız var. Amerika'da olduğu gibi sigaraya açık hava yasağı getiriyor. Güzel destekçisiyim. Ee, amaç sosyal alanlarda pasif içicileri ki bunların bir tanesi de ben olarak Doğru. Ve eski bir tıryakı. Eski tıryakı olarak daha da sen risk altındasın. Büyük çünkü istekli. her an sigara batanı tekrar çekilebilirsin resmen, yani. Resmen her tarafta. Bir tane sigara yakıldı rahatsız oldun. İkinci yakıldı rahatsız oldun. Bir üçüncü de bir koku güzel geldi. Evet. Pardon bir dalda. bakayım. Bir sigara, bir sigara nızal Herkes lenden. de zaten bir dal vermeye meyilli. Bir de sigarayı bırakmış olanları başlatmak diye bir misyonu evet. var pek çok insanın. Bence az içsen hiçbir şey olmaz deyip sigara tutan ne adam Ne kadar var. güzel, ne kadar güzel. Valla ben bu incelerden içiyorum falanlardan yapıyorum diye ben zaten aylardır mücadelemi veriyorum. Ee, ve bu mücadelede devleti de artık yanında görüyorsun devlet, ne kadar devlet, güzel. Devlet bu. bizim arkamızda diye böyle bir anda şey yapıyorum coşuyorum. Alkolde olduğu gibi bundan sonra okul ve camileri 100 metre mesafede sigara satılamayacak. Satılanlar satanlar en ağır şekilde cezalandırılacak. Efendim ben parkta içerim. Çocuk parklarında içerim. Efendim, gidip çocuk parklarında öyle kaydıraklara bakıp çocuğum sallansın ben bir kenarda sigara içerim. Ben, ben de, Nine. nine. E, o zaman onların ellerinde. Hastane ellerinde daha, mi söndürülecek? Abi, onların ellerinde Ha böyle yoktu. Nasıl mesela? Eskiden yoktu canım. Sigara yasak. Şimdi mi yeni yasa Yeni yasayla başladı. Hastanede cami bahçesinde içeceğim ben efendim. Efendim burada yakalananların dillerinde hemen oracıkta dillerinde söndürülmek suretiyle şey yapılacak, halledilecek. Ben AVM'ye gittim de gezdik dolaştık acık yedik Şu kapının içti. önüne çıkayım da bir sigara içeyim Bir soluklanayım siz de burada durun Affedersiniz eskiden de o, o biraz zor o biraz sıkar Çünkü ne yapacaksınız abM önünde içerseniz de Yine üzerinizdeki En değerli eşya Sigarayla yakılmak suretiyle <gülüyor> Bu bir ipek blues olabilir En değerli eşya yakacak En değerli eşyanız sigara tarafından yakılacak ee, Bu cezalar umarım e, toplumumuza bir ders olur Toplumumuza Uyumayanlar barış getirir. En sert şekilde cezalandı Uymayanların da aksi taksiydi Nerelere kadar uzanabileceğini ben düşünmekte istemiyorum Ha Kafelere, lokantalara, alkollü mekanlara, alkolsüz mekanlara Pastanelere, butiklere gittiğinizde Ne yapacaksınız? Ben butiğe gittim Bahçeye çıkacağız Orada bir, içeceğiz. Bir sigara içeyim. Efendim tabii ki için içebilirsiniz. Aynen devam. E ben sigara içmeyen bir adamım. Kafelere, diskolara, bastanelere, lokantalara. Gitmeyecek miyim? Gitmeyecek miyim? Gideceğim de içeride mi oturacağım? Dışarıda oturduğum zaman aman efendim bize uygun bir yer yok mu? Elbette efendim yeni yasa sizleri de düşünüyor. Sizlere de yine açık alanlarda efendim kafelerde, lokantalarda, diskolarda... Bahçelerde ayrı yerler. Nasıl ki aile çay bahçesi olduğuna inanıyorsunuz. Niye inanmıyorsunuz içil... sigara içilmeyen bahçe olduğunu. Yani, tabii yani size de uygun bir köşe muhakkak ki elbette ki bulunacaktır. Evet eski triyakilerden Oktay Demirci burada hoş geldiniz. Hoş geldiniz Oktay Bey. Hoş bulduk günaydın. Günaydın. Günaydın ya bugün ee, biliyorsunuz. Biliyorsunuz. Köprü kapalı. Gene köprü gene köprü. Ya işte bir de yolu da batlattık ya Oktay. Kö yani evet. E Yolu patlattık derken. Yol patladı. Şeyler, Geziciler yani. patlattı Geziciler yani. gene vallahi ne yaptılar? Etiler usulü patlattılar. Çöktü resmen çöktü. Ama bugün baktığımızda e herhalde pek çok kişi... Ee, önlemini almış. Tabii. Orayı kullanmadığı için sakin sakin. Dün Efendim, yeterince mağdur olan pek çok kişi önlemini aldığı bugün için. Bugün de mağdur olmuyor çünkü mağduriyet haftada 1-2 olunca güzel. Yürüyerek. Haftada 3 Her gün Bu... mağdur olunca ne kadar saçma. Saçma olur. Saçma olur. Ee, aynı zamanda bugün e, Tiger Woods biliyorsunuz ülkemizde. Tiger Woods kim diyenler için hemen ee, şöyle bir gözlerinizi canlandırın. Şöyle. Bu dünya hayırsız... en çok para kazanan spor benim. Evet. Hayırsız koca, başarılı golfçü diyebiliriz. Evet. Ee, Tiger Woods. Türkiye'ye geldi. Hoş geldi. Bilin bakalım hangi kıtadan hangi <gülüyor> kıtaya vuruş yapacak? Hocam Avrupa'dan Asya'ya mı? Asya'dan Avrupa'ya mı? Nasıl bildin Fahir ya? Hemen. Hocam kıtaları karıştırıyorum ben bazen Ya de. bizim ülkemize artık başka bir espri lazım değil mi ya? Yani 2000'li yıllarda. Bunu daha önce de konuşmuştuk. Üç tarafı Denizler'le çevrili esprisi var. 90. yılını kutladık. Bir başka espri lazım değil mi? Lütfen yani evet. yalvarıyorum. İki kıtanın birleştiği noktaya Yalnız veriyor yalvarıyorum. Yalnız, peşin hükümlüsün. Evet. Peşin hükümlüsün. Tiger Woods, tamam belki vuruşuyla Bridge Together diyecek tekrar. Ama, ama. tam köprünün üzerinde vuracak bu sefer. Evet. Ama Marmaray'da vursun. Ba Vallahi o niye akla gelmedi ya? Abi çok mantıklı. Üstelik ama o zaman da tilk gibi olur. Note McQ. Finalde ting ting ting ting o onu Dün... ayarlar Tiger Woods ya. Başarılı golfçü dedik ya. Sağ adam kesizliğini verir. Verir onu. Kesme, ince görür. Sonuçta Tiger Woods Tiger welcome on board. Boğaziçi ya. Köprüsü yaklaşık 5 saat e, bugün. Ne kadar sürüyor bir buçuk. Kapalı olacak. Paşam bir gelecek de orada bir vuruş yapacak. Gerçi 5 saat diyen var, 28 dakika diyen var. Trafiğe kapalı olacak bir taraftan bir tarafa. Hı. Ben ee, de şey yapmak istiyorum ya. Öyle yetişti. bir talepte bulunabiliyor muyuz? Ben Hı? de Boğaziçi Köprüsü'nde arkadaşlarla, ilkokul arkadaşlarımla küçük bir toplantı. Hayır öyle değil. Yani o toplantıyı eğer sen... Asya ile Avrupa'yı birleştiren yani toplantı falan gibi. gibi bir espri yaparsan köprüyü kapatırsın. Her şeyi yaparsın. O zaman şöyle bir şey yapalım. Bence haftada bir gün içi Köprüsü tamamen küçük küçük halı sahalara bölelim. Japon kale maçından kaybeden takımlar şöyle. Şimdi nasıl ki inkalarda hatırlıyorsunuz kaybeden takımı Öldürüyorlarmış, şey yapıyorlarmış. Orada da ne? çocuktum o zaman da, yani hayal meyapul abi çöldüm. Babamın eti gele kaybettiğimler, <gülüyor> onları kestik, yedik falan. Macar <gülüyor> futbolundan önce İnka futbolu vardı zaten. Doğru, doğru, doğrudur. <gülüyor> Ondan sonra orada kaybedenleri de halı sağdan tak tak atarak. Dostluğa bir şey. Ben de o zaman Boğaz Köprüsü'nde Sevinç Pastanesi açmak istiyorum. <gülüyor> A noktaydı. Daha her gün her, her bir şey var. Hazırlanıyoruz. Haziran Boğaz Haziran'da saat 17.00'de ilkokul arkadaşlarımla buluşacağım. Çünkü Asya'dan Avrupa'ya buluşmak evet. istiyorum. Ha şey var. Benim ilkokul arkadaşlarımdan bir tanesi Eski Dünya Güzeli. Dünya Eski Güzeli de denebilir hiç fark etmez yani o ki, ben onu söyleyeceğim. Çok ben. güzel, çok güzel. <gülüyor> ben de konu mu değişti diye soracağım. Ha, konu değişmedi de. E, şey olabilir mi acaba? Yani o da dünya güzeli hani dünyayı bir araya getiriyoruz ilkokul arkadaşları. Aa olurdu. çok güzel olur ya. Öyle bir şey. Ben Onu, bu kompozisyon belki de olabilir. Tecrübeleri de vardır. Bu arada benim aklıma takılan hmm. bir soru var. Tiger Woods'un vuruşuyla ilgili. Hmm. E, bu adam yetiştirebilecek mi hmm. bir ucundan bir ucuna? Ha bir ucundan. Hangi ucundan hangi ucuna? Ortadan vuruyorsa kolay. Galiba şeyden. Asya'dan Avrupa'ya vuruyor galiba. Degajmanla olmuyor mu bu iş? Degaj işte Biz yani ya bizim... Degajmandan sert Hayır, Yani bizim so, ülkemizde. Hmm. Esas sporumuz futbol değil mi? Esas popüler spor. Evet. Niye birisi vurmadı yani bir... E, yani... Hele Türkiye'de en çok sevilen kalecilerden bir tanesini yani şu Mesela Rüştü Rençper mi? Rüştü Rençper ya. Daha önce, daha önce Fenerbahçe'de yani. Alman... Schumacher. Schumacher. Bak. Mesela herkesin çok sevdiği bir adam değil miydi Schumacher? Ege seni alıp 90'ların başına 80 ya 90 larda sonra 90'larda köprü yok muydu kardeşim? Bak adam daha Abi var. abi. Bir de Boğaziçi Köprüsü'nden zaten. Birinci köprüden yapılıyor. Ee, daha ne istersin be adam? Bir şut çekseydi yani Schumacher niye çekmedi o şutu? Negaj tamam. mı diyorsun Negaj yani? gitmez mi o kadar? Gitmez hocam. Negaj gitmez. O 1500 metre gücüm. abi nasıl gidecek Ne yapıyorsun? Nereden, Golf topu bile ben zor anda, günler mi diyorsun Şu anda endişeliyim yani 1500'ü yetiştiremezse Bence açılmayacak mı acaba Onun için zaten 1500'ü vuramam galiba vuramam abi falan gibi bir şey demiş de o Tiger yüzden... Woods peki bu olayla gurur duyacak mı Sonuçta abi ben de Asya'dan bayağı top atmış adamım mı diyecek Yok öyle çağırmışlar bridge together dediler Ne yani güzel tenis maçı olduğuna Cebime itiraz ettik arabı koydular. Tenis İş... maçı olmadı mı ne oldu? Faydası oldu mu? Formül Formül arabası yarışmadı mı? Formül arabası ulan. yarıştı. Ya Siz... başka bir espri kimsenin aklına gelmiyor mu ya? 100. yılına geliyor cumhuriyetimiz Hocam, artık. Yani oldu. bir bir espri bu kadar patlamış bir espri bir de düşün yani. Kaç sene en net bunu vurguladığımız şey olimpiyatlar. Bir sene daha şey yaptık. 1 together esprisiyle olimpiyatlara kafanda arka gelen iş. Sana bu tip şey, bu tip düşünceleri kafana sokan geziciler. Ben sana söyleyeyim Ege. Yoksa yani ee, şahane bir fikir. Şahane bir e, şey. Kapanıyor çünkü köprü. Tiger Woods'umu. Daha ne olacak yani? Sonuçta ülkemizin tanıtımı. Yani sen de. Sen niye şey Ama bizim ülkemiz olarak şey oluyor. niye yapmıyoruz da? Yani mesela bir şey yapıyoruz. Akla ilk gelen o kimse artık. Hocam köprü. <gülüyor> i̇şte ben onu diyorum canım. Şöyle şey birisi şey diye göz kırparak geliyor. Hocam köprü. Bizim de aslında biliyorsun. Köprü. Sabah geliyoruz. Buraya ilk gelen aklımıza bizim bile Köprü, köprü geliyor. De, bugün köprüde ne olacak? Bugün köprüde ne oldu? Köprü trafiği. Yani köprü öyle bir girmiş ki bünyeye. Resmen ben yani... Dedeler konuştuğu yapıyorlar köprü. <gülüyor> Efendim bilmem ne köprü. Ondan sonra bir şey yapacağız. Hadi bakalım nerede yapabiliriz? Yer yok hocam yer yok. Aman köprüde Yer yok abi. Yer yok. Ne yapabilirler? Nereyi kapatabilirler? Doğru, Nasıl biz, biz Onlar da haklı. Canlı yer yayınlanacak olacak. mı bu? Canlı yayınlanacak. Vuruşu canlı seyredeceğiz. Bilmiyorum, Çünkü canlı çok herhalde. da haklı oluyor biliyor musun? Belki? O heyecanı aynı Galata yerlere... vursaydı keşke. Neresinden? Orada bir platform yapsalardı. Daha güzel olmaz mıydı? Yıllar önce burada Hazarfen uçtu. Şimdi biz de Tiger topu World. uçuracağız. Onu o akla gelse mesela Galata Kulesi'nden köprüye uçuş olur. Mesela, o da olabilir. gene <gülüyor> bir köprü. kalmak istiyoruz anladığım Tabii tabii bir kıtadan diğer kıtaya. Üstelik köprüyü de dahil ederek bir geçiş. de falan bizim bu şey şimdi biz Asya ile Avrupa'nın birleşme noktasıyız ya. Böyle evet. bir şey geliyor çok böyle böyle ritüeli olan böyle yani o oh falan bir değer falan. Evet. Ya yani Avustralya Avustralyalılar, Avustralyalılar işe bakıyorlar mı? Ben niye bu kadar şey yapıyorlar falan. Yeni yılda ilk biz giriyoruz falan diye ha, Yani o böyle hani bir dışarıdan bakınca başka kıtalarda Afrika'dan mesela Somali Cumhurbaşkanı geldi ona da sormak lazım. Yani nedir nasıl görüyorlar? Ben Rusya yıllarca niye Asya Avrupa'yı birleştiren kartını oynamadı? O merak ediyorum. Köprü yok. Köprü de onlarda direkt onların Yaylalar var, dağlar var. Bakın bur buradan böyle genişliyor yani. yani. Tiger Woods gelsin o geniş geniş. Köprü rahat rahat rahat. var mı? Köprü, köprü yok doğru. Köprü, köprü yok abi. Hocam olsun orada da bir bir şeyin üstüne bir şey yapılır be yok da. Yapsınlar o zaman. Yapsınlar abi. Yapsınlar, Yapsınlar Tiger Woods canım. buraya geleceğini oraya gitsin. Yapsınlar o zaman abi yok. Onlar akıl etseydi o zaman. Bir de bu Tiger Woods topu vuracak. Nasıl vuracak ya? Böyle yavaş mı Hızlı mı vuracak? Bir vurduktan sonra Oktay karşıda kim duracak Çünkü karşıda birileri durur Protokol, protokol, birileri gazeteciler delik falan. Yok, delik Gözüne yok. gelir birinin bir delik şey olur. Yok, Delik yok delik de Oktay. Denize düşecek o büyük ihtimalle İşte onu verir o Tiger Woods Yapabilir mi Tiger Woods yani Dümdüz ip gibi köprünün üstünde atacak Yetiştiremez benim tek şeyim o Dümdüz atar da yetiştiremem demiş Dememiş de, bence bence de Tartmıştır ya Tiger Bey size böyle bir davet çıkaracağız Bir organizasyon yetiştirir Yetiştirir mi <gülüyor> demiştir. Sen ne kadar vurabiliyorsun demişler mesela Kim nereden arıyorsunuz diye cevap vermiş. Yani daha ilk soru oymuş. <gülüyor> ne kadar yetiştirebiliyorsun falan deyince. Biz Asya'dan arıyoruz. Ya da Avrupa'dan. Avrupa'dan deyince anlamış zaten. Taygırı anlamış. kaçırmaz mı? falan filan. Şey Ondan sonra öyle devam etmiş olaylar. Haydi evet. bakalım İtalyan Haydi Tiger Haydi bakalım Tiger Haydi bakalım Woods Tiger Woods Tiger Woods Tiger Woods Ta Tabii ki ülkemize gelen yabancılara Müzafere verildiğinizi göstermemiz lazım Çok. Hadi bir Pesincir'i çal ondan sonra devam edelim Hadi oğlum, uzak, sen bilmiyorsun Pesincir'i pesincir çalacağız Pesincir'i mi çalacağız <gülüyor> Vay be Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo turası modern sabahlar devam ediyor sevgili sana seberler Buyursunlar espriler şakalar Şimdi yeni yasaklarla beraber yeni uygulamalarla beraber diyelim yasak demeyelim de sigaradan dolayı e, uygulama alanı genişlet edebiliyorsunuz. Bravo Bir de fay. alkol muayenesinde yeni yöntemler var. E, alkol muayenesinde ne yapacağız? Adli Tıp Kurumu'nun talebi üzerine alkol muayene raporlarına standart getirilmesi için Sağlık Bakanlığı'nca yeni formlar düzenlendi. Bastılar onlar da efendim. Mesela, formlar basıldı formlar mı? Formlar basıldı. Sürücüler alkol veya uyuşturucu madde etkisinde olup olmadığı bu tesir altında olanların da emniyetli araç kullanıp kullanamayacağının tespit edilmesi için e, düşünme, algı ve e, dil gibi beyinsel faaliyetlerinin yerinde olup olmadığına bakılacak. Ben kimseyi zaten trafikte giderken e, kontrolleri gördüğüm zaman yürütürken görmedim ya polisleri. Hani böyle bir düz çizgide yürüme diye bir şey var ya. Hmm, evet. Ya da ne bileyim bir başka bir test var. Bizde üfleme vardı ondan. Üflem, üfleme sadece bir şey veriyor onlar mu? onlar eski teknik metotlar ama Oktay. Eskiden o cihazlar olmadığı için yürütüyorlar. Sadece üfleme zaman zaman vermiyor diyorlar ya sonuç. Valla diyaframdan diyorlar. Biz şey şimdi e Amerikan e filmlerinden gördüğümüz bir şey var ya. Tek ayak üstünde dur burnunuza dokunun evet. beyefendi sir falan diyor. <gülüyor> <diye. gülüyor> <gülüyor> Orada çünkü polisin üfletme diye bir hakkı yokmuş. Yani üfletebilsek hiç uğraşmayız bunlarla falan gibi bir şey. Niye üfletmiyorlar? Ne bileyim öyle bir kişisel. Ha mı bol, şey. yani, elimi burnuma dokundu bana emir vererek tek ayağımın üstünde bana elimi burnuma dokundurtmasına bir şey demiyordu. Üflemesine mi bir şey diyor yasalar? Hiç ben üfleyiniz diyen bir adam görmedim şeyde. Ya yani o yüzden o tetkikleri yapıyor. Onu anlıyorum. Üflemede üfleme varken tabii. Ki. Niye bir de bunu yap? Hem üfletilsin hem. Yani, aa artık öyle değil. Sadece öyle değil, üfletmek dışında şimdi sürücülere 100'den geriye doğru kaçar kaçar. Ne demek o ya? Yüzden. Saydıracağım. İkişer ikişer iki mi indireceksin? Hayır, öyle Hiç. ikişer üçer, beşli, altılı yedili, altılı yedili. Hadi canım. Çipet, pet pet pet pet, şak şak bastıra, şak şak, bastıra. bastıra bastıra yedili yedili geri saydıracaklar Yedili mesela. mi? Ben şu anda size söylüyorum, 100'den geriye doğru hızlı hızlı say, Ege. Ben Vallahi, geçen, ben geçen hafta bir, bir tek bir şey <gülüyor> almıştım, ondan sayamam yani geçen Ülkemizdeki matematik eğitimi durumu da ortada. Herkes sarhoş geziyor o zaman. Aa. Çık sokakta herkes sarhoş yani sabah uyu saatinde Ama tabii eğitim durumuna göre ki bu eğitim Yani de... bilmiyorum memur bey'ler de elinde bir kağıttan takip edecekler bir yoksa kendi kafalarında mı? Bir A4'ü bölerler kare kare. Bakayım. İçine de yazarlar 93. kurşunla yazarlar. yandın, yandın. 93 86 o yandın. Emin misin? Çok eğlenceli olabilir bundan sonra göreceğiz. Ee, çalışsın da 7'leri ezberlesin ya Ehliyet kursunda verilsin bu Herkes cüzdanına koysun ya o kağıdı evet. Tükenmez de Tablo yapılsın içine, içine. Bir de şöyle yaparsın <gülüyor> Elini alnına koyarsın hatırlamak istermiş gibi ee, Falan diye böyle Yok ya o onda bakmana gerek yok çalışırsan olur ya Zaten 80'e oh, 80 kadar falan saydılar Günü gününe bak. çalış diyorsun Hatta şey de yapabiliriz dükkanda uygulamalarda Efendim mesela masa kalkıyor, 7 tane. Şöyle tekrar bir hatırlatma olsun. Toplu şeyde geriye doğru sayın daha 100, 93, 80. Yalnız 100'den 7'ye 7'şer 7'şer geriye sayarsan 0'a inemiyorsun. İneceksin diye bir kaydı yok Oktay. Amaç 0'a ulaşmak değil. 98'den başla canım Allah Allah bir o zaman. 16'e yakalıyorsun. Bak Oktay nasıl? İlla 7'nin katları. Nasıl yani Çünkü 0 olunca yani 0 bittiğini şey Nerede bitecek o? 0 bitti. Daha sayayım mı? 2. Daha sayayım mı? Ay. Aksi. Aksi. Aksi polis kalsa çünkü eksileri de sar. Beri yana doğru git o zaman. Madem derim ben de polis olsam. Beri yana doğru sen. yana doğru saymeye devam et. Kardeşim derim ben de sana sarılırım. Senin faiz. canını yivirim ben senin canını. <gülüyor> sen var polis ya. olsan ben de sana öyle sarılırım. Ee, onun dışında ya eğitim durumu bakarsın mesela. Baktım ben senin durumun ne mesela diyorsun ki sen? Ben üniversiteden sonra okuyamadım mesela. Sen üniversiteden sonra okuyamadın kusura. Tamam ya size bir kolak yapacağım. Efendim siz de beşer beşer. Beşer beşer. Be. Onar onar sayın. Doksan seksen hop. 70 oynamaya başladı Şakır şakır şakır. <gülüyor> efendim teşekkür ederim. 1-2 saat şey yapılacak yani ders gibi. Tabi Biz kontrol 12, 13, kontrol 13, 13 kağıtlar Abi zamanda o çarpım tablosu efendim başkalarının tabiriyle başkaları demeyeyim de eskilerin tabiriyle kerrat cetveli efendime söyleyeyim ne işe yarar diyenler yani? işte mesela dikkat edersen o bizimkiler dizisi de yıllarca bilinçaltımıza verdi. Hold 6 kere 7 diyordu. Yani 7'ler vardı. Ve bu çok daha önceden planlanmış altı bir şeydi. 6 kere ama onun favori sorusu. Hayır. Aman. Yani seni şey yapmak istemem ama. 7 kere 8 ya 7 kere 8'di. 6 kere 9'u hala hayır. kafamda oturtamadım. 7 kere 8 miydi yedi favori sorusu? 7 kere 8'di gene 7'ler vardı. 7 kere 8'de iyiyim de 6 kere 9'u ben nedense bir kafamı oturtamadım. <gülüyor> Böyle bir şey oluyor galiba. Ben 30 sene önceye dönüyoruz. 9 kere 7 bu da benim kafamda oturmadı. Her seferinde ben onu böyle bir, yer tuta değiştirerek bir tutarlılık ya. var yani. Yani böyle bir şey Yer şekilde. değiştir. Ne Çünkü biliyorsun matematikte çalınmalıdır. Yer değiştirme, yer değiştirme vardır. Ya şimdi mesela, mesela ben bu 9 kere 7 dedikten sonra sizle de konuşurken bir taraftan hesapladım. 10 kere 7'den 7 yedi çıkararak. Ama o ezbere bilmiyorum abi. hala. Ha Ezbere bilme zaten. Bak matematiği en güzel şekilde... Ya. Hala onu ezberleyemedim ben. Bir ulan, kafam ulan. tıkandı kaldı. Bu çok çıkmaz herhalde diyerek Sebebi bir şey söyleyeyim. yaptım. Sebebi söyleyeyim. tamamen yedek listeden yedekten girmeni... Gibi. Yani <gülüyor> onun da açıklaması şu anda oturdu bende Oktay. Yani bu herifi diyorum <gülüyor> niye kere, yedekten aldılar? İlk soruyu sormuşlar. Sonra bu varmış ama etmeyin... Hani... Pardon, pardon 600 de. Çünkü ilk 7 görünce ben 14 olurdu 64 demiştim. Ay çok güzel adam. demiş Bu eskiden defterler vardı arkasında çararacheli olan. Çarpım artık yok mu onlar? Var. Yok kalmadı. Her Herkeste havalı havalı defterler var. Eskiden kalmadı o da, defterler satan. O da havalıydı abi. Mahalle arası kırtasiyelere gidin. Her şey var orada. Aradığınız her şey. silgi. Demek ki matematiği olan istediği kadar içebilecek mi artık? Leş gibi sarhoş ama takır takır <gülüyor> şey cevaplarımı yapıyor. veriyorum. Üst dediğim kadar cevap veriyorum Yok abi istediği kadar içebileceği bir şey yok. Ne? Zor zor sorabilirler. zor sorabilirler. Yani bugün 7'şer 7'şer saldır. Yarın da mesela 3 basamaklı iki sayıyı birbiriyle zarfetler. Saydırmazlar. Etlerim. türevi integrale geçerler. Böyle kalır sıkıntı işte, matematiği iyiyse yapar Bunun da. türevi iyidir bu. Bir kağıt keser oradan polis mesela buradaki alanı hesapla der mesela. Ne hesaplanır? Al işte, tamam, alan Hayır alan neyle ile hesaplanır? Alan neyle mi hesaplanır? Neyin alanı? şeyin ya, mi? İşte kağıdı kesiyor yani. mesela, rastgele kesti kağıdı. Sen o alanı o şeyi ne yapacaksın? Hemen onun böyle fonksiyonunu çıkarırım. Evet. Alırım integralini. Lag diye şey yaparım <gülüyor> diye gider. Matematiciydi. Onun yedek listeden alan ama. O sözelciydi değil mi bu? Sözelci bu, sözel. Sözelci. Bak ama şeyde kafa biraz şey var. Altyapısı var ama. Ne Keserim Lezzet, katlarım. Lezzetli altyapısı yok. Şeyde de işte keserim fonksiyonunu çıkarırım, onun integralini alırım falan diye konuşuyor yani. Sanki. Elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım. <gülüyor> öyle de bana. böyle elimden <gülüyor> gelen her şeyi, geleni geleni her şeyi yapmaya hazırım. Mesaj verisi 3'ye ne benziyor? Böylesi 2'ye 2'ye olsa. Bölerek yani. Ha, ha. Güzel bak o da bir yöntem. Ama Hı. uzun sürer. Yani uzun bir, sürer, bilmiyorum doğru. polis oraya alır. Daha daha daha daha. daha. O, arkada korna çalan değil de polis sizin şey bak yap Yok yapamadığı sarhoş. Sarhoş. Yas. Yes. Yes. Yas. Yani öyle bir şey olur yani gitti ehliyet. Neden? İntegral <gülüyor> alınmadım. Hocam neyse ama iyi. Yani biz de onları yıllarca merak çalışacağız edenlere... Çalışacağız o zaman. Çalışacağız, çalışacağız evet, abi. Çalışacağız. Eski bilgileri bir gözden geçirirsek. Herkes birbirine yardımcı olur. Sırf matematik mi ama yani ne bileyim fizikli olabilir. Abi o zaman da şimdi uygulamalar... Ya, orada magaraları koyan mesela. 40 kilo burada kaç kilo? Magara kogaraya göre diyor. Burada diyor. Magara ama nasıl koyacak ya? Yani zor. Onun şeyi zor ya. Tablo verir eline çözdü. Kağıt üzerinde mi? E, Hı -hı. Yok saat ne yapsın? O saatte ne yapsın? Yani bizim orada mesela şey yapıyorlar ya Çağdar Sanatlar Merkezi'nin önünde şey trafik kontrolü. Evet trafik kontrolü. Orada mesela masalar kurulsa karşı arabalar şey yapar süreniz başladı der. Üç tane soruyor. Bir tane matematik, fizik, Türkçe. Aslında güzel fikir ya. Hem... Hı... Hocam veya memur bey ben bitirdim. Kontrol edelim. Buyurun siz arabanıza geçin. İsteyen olursa mesela ayrancıdan katılan genç arkadaşlarımız da olur. Biz de o kursa gitmek istiyoruz diye mesela. Çok güzel. İlla, illa araba kullananları kontrol edecek. E, tabii, ki. Şey tabii ki. Kurslar yak. Dershaneler kapansın, trafik polisleri yapsın. Nasıl? Bence mantıklı. bu işi. Ama tabii ki Et sadece için. matematikle olmaz o. Yani orada e, ya, Sadece şey, matematikle olmaz o dedi ne Coğrafya güzel dedi. olacak şey olacak hepsi İyi geceler olacak. efendim evraklarınızı görebilir miyiz? Buyurun memur bey <gülüyor> Ben çocuğu <Ege> bölgesinde <gülüyor> dağlar denize nasıl uzanır? Nasıl derken hop verceğiz verceğiz, gideceğiz Mesela evrağını getiriyor adam <gülüyor> Sizin arabanız nerede? Biz efendim çocukla geldik evraklarımızı getirdik Çocuğumuz girebilir mi derse Sadece dinleyici olarak müdahale etmek yok Tabii ki Yani öyle mesela sarhoş adama kopya vermek falan öyle bir şey yok Amaç öğrenmek. Bence güzel bir şey. Belki ya. çocuğa da hafif bir şey verilebilir. <gülüyor> güzel çalıştıysa. <gülüyor> bir küçük, <gülüyor> küçük. ikramiye yazar orada. Bogdan Saban. Bogdan Saban. Duyursunlar efendim. Teşekkürler Ege. Biz bu bilgileri dozunda ve yerinde. En önemlisi ve aksatmadan, için. Ve aksatmadan ee, takipçisi olacağız. Aynen devam diyoruz. Oktay'a şöyle dönüyor gözler. Ee, Parlak gözler. Norveç kralı biliyorsunuz ha, ve da. kraliçesi geldi. Ee, dur neydi? Ee, Ankara'da hiç ben böyle bir şey görmedim. Sağda solda böyle bir yoğun polisi vardı ama her zaman her yerde bir toma gördüğümüz için bu oralar Tomo'yla bilir. da herhalde kral karşılanmaz değil mi? Karşılanır. <gülüyor> öyle <gülüyor> fışkıyelerini birbirlerine sıkarak öyle çünkü hani mesela kılıçlarını tutuyorsun ya birbirine. E jetle mesela. karşılanıyor. Jetle, jetle karşılandığına jetle inanıyorsun da evet, efendim, Tomo'yla, Tomoyla, Tomoyla karşılandığına su fıştırsanız arasından geçse. Geç. Neydi Norveç kralının Ben dedim Köş, kral köşkün oradan geçerken e, baktım şöyle bayrak asılıyor ya böyle bir bayrağı resmi, resmi şeydi, dün göremedim. Ben ya, şey ya, gördüm ben ya Ben göremedim asılıydı En e, son 900 yıl önce gelmiş belki yoktum, yoktur Bayrak Seyyar elimizde. satıcı gördüm Somoncu Somoncu geldi falan diye öyle şey yapıyor Biz de tabii Norveç'e şey yapmak istiyoruz bir taraftan da son Yani sizin kültürünüz o. artık biz bizim, Yani Bizim kültürümüz, yani, yani, kültürümüz olmuş Sizin yani. kültürünüz bizim kültürümüz yok Ortak kültürümüz var Somo Böyle şeyin önünde e, Seyyar satıcılar varmış zaten Doğru 5. Harold 5. Harald ve eşi e, Kraliçe Sonya olduğunu söylemiştik. Evet. E, tam da dün konuştuğumuz gibi sonja yazılır. <gülüyor> sonja yazılır. Sonja yazılır, Sonya okunur. Hayır, Sonja yazılır, Sonya okunur. <gülüyor> Baştaki D sessiz evet. Vallahi ne olduğunu çok yani kimse pek şey yapmadı. Ne ya. yemişler Oktay? Hiç onlar belli değil ya. ya Hayır. Yani Vallahi öyle. yani biraz e, mi şey olmuşlar acaba. Yani ni nişan takılacaktı biliyorsunuz. Evet. Aa evet, Devlet nişanıyla şey yapılacak. Nişanlayacak. Ona... Kral nişanlandı. Na na na. O da daha şey değil yani takıldı mı takılmadı mı bir gece kalacaklardı büyük ihtimalle şu anda daha yeni kahvaltılarını yapıyorlar. Acaba dün gece saatlerinde olduğundan mı bugün gazetede yok? Evet gece saatlerde olabilir Oktar çünkü. Yok canım et. çıkar hemen ya öyle bir şey olur. En azından menüyü sızdırsalardı. Sizin Norveç'te kaç saat farkımız var Oktay? Norveç'te mi? Tabii her şeyi de sana soruyorum. 2-3 mü? İki. Saat İki. farklarından olmaz. ben sorumluyum da sevgili demirciler. Programın Programı. saat farklarından Oktay Demirci biliyorsunuz. Herhalde 2'dir, 3'dür, 4'dür Fahir yani. Yani daha fazla da olmaz. 3'dür, 4'dür dedi <gülüyor> yani. Hatta şöyle söyledi. 2'dir, 3'dür, 4'dür. Valla yani dör. çok büyük şeylerle, e beklentilerle... Sürse, e, e, akşam sen. çıksalar yola. E, bence şimdi geri yesin geri Haç gel. gel gelmiştir onu hesaplıyorsam. Eğer zaman uçak da geldiyse... Bana bir ekmek arasına bir somon yaptırın demiştir çıkmadan önce. E tabi orada tabi yanına yaptırmıştır uçakta yemiştir. Oktay uçakta yemişler ben sana söyleyeyim. Bence bütün işaretler... Özel uçakla gelmişler. Özel evet. uçakla yemişler Onu hem de. Ha. Ee, ondan sonra Esenboğa'ya direkt iniyorlar. Biz kralı aldırmayı kendi uçağımızı mı gönderdik yoksa kral kendi uçağına mı geldi? Kendi uçağı var ya kendi uçağı var. Bir de, de mesela senin de araban var benim de arabam var diye. Benim mesela şeyim olsa ben seni böyle bir ağırlamak istesem... Arabamı sana gönderip evinden aldırabilirim. Ben Norveç'te mi yaşıyorum? Yok, İran'da yaşıyorsun. <gülüyor> tamam. İran'da yaşıyorsam sorun yok. Çünkü mesafe şey değil. Ama bir de onun dönüşü Hayır var ya Fahir. abi. Sorun değil ya. Dönüşü var. Abi kaç kere bırakmadım mı ben seni? Alıyorum, bırakıyorum. Bırak kaç kere? Ay geç seni bırakmadım o onun sayısı he? belli. Doğru. Arabasında farenin yüzü de vardır. Ona tık atar. Oktayı bıraktım. Ege'yi şeyin oraya bankasının şey... oraya bıraktım. Gros kafayla... markete, gros markete tek araba gitmelerdi ayrı o. Ayrı. Arka Mesela, sayfada öyle. Ege'de de öyle bir kağıt var. Mesela oktayı Ayrancı'da oturuyor ama Cina çatısında bıraktım. <gülüyor> oradan kâr ettim. Orada hep o Cina çatısı bıraktığın şeyin yanında gülen surat olur. Böyle değil mi? Evet. <gülüyor> Çünkü esprili bırakıyorum. Ama bir şey her seferinde yeni bir espri Cina orada bırakıyor. Görmediği için oradan bir eşelini üşendiği için ve şey yaptığı için ya yazık. Ama neyse bu kafayla biz kral olamayız onu da söyleyeyim. 9 ya. yani. kilo verdi benim sayemde. Oradan oraya vallahi değil. Bu adam işte. doğru söylüyor. Yani senin de payın var. Herkesin payı var. Ee, Norveç Krallığı'nı e, içişleri bakanı Muammer Güler karşıladı. Ee, o Norveç soruş. kralı böyle yapılı bir adam değil mi? Yapalı Çünkü bir Norveç'liler adam. maşallah olurlar bildiğim kadarıyla. Muammer Güler'den yapılı yan yana fotoğrafları var. <gülüyor> yukarı bakıyorum. Norveç Kralı zor oldu ya valla hakikaten. Çünkü benim bildiğim bu adam 2 metre falan. Kim? Norveç, Norveç Kralı mı? Tabii, ya biyolojik... ben gözümde biraz fazla büyütüyorum. Biyolojiki kral Kralı elleriyle boğarak tahta çıkmıştı. <gülüyor> Dördüncü herıldı. Kendisine tekrar hoş geldin diyoruz. Krala ve kraliçeye. Bu Çok... isimle anılan 5. Kral diye geçer. Vay <gülüyor> kardeşim ya. Vallahi helal olsun hoş geldi. Bayadır Norveç kralı gelmiyor. Norveç'ten hiç bahsetmemişiz. Yani hiç benim de dosyaya bakıyorum şöyle. Fjord diye bir dosya boş oda. Fjord Norveç'le bir... ilgili bildiğim tek şey elektrik. Fotoğraf, fotoğraf çalındı, fotoğraf çalındı Elektrik çok ucuz diye hiç odalarda ışığı kapatmak diye bir Ama şey yokmuş. Yok, benim bildiğimde balıkçıların elleri pamuk gibi Norveçli balıkçıları. Tabii. Sebebi de bir tane marka var veremiyorum da onu kullanıyor hepsi. Devlet veriyormuş onu da. Balıkçılara. Mis gibi kokuyor balıkçıların elleri. Daha doğrusu şey gibi kokuyor ya. O Krem krem kokuyor. Bir sevmediğim ya. Onun kokusunu çok sevmiyorum, şey sevmiyorum şey dedim de sevmiyorum ama. Yani hoş, zarif. Onun dışında Norveç dosyan bomboş. Fjordlar ve elleri yumuşacık pamuk gibi olan balıkçılar. Bir de Norveç ordu, ordusunun fjord fjord yaylalar diye sabah kuşları var. O çok güzel onu bir şey yapalım mı ne güzel. Fjord yaylalar. yaylalar. Bu arada Norveç kralı 5. Harald Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün daveti üzerine gelmişti biliyorsunuz. Ha, Bir takım şey, hediyelerle. Ay gelmiş. biz sizi hiç beklemiyorduk vallahi nereden geldi? Valla e, Türkiye'de ilk kez sergilenecek eserleri. E, Norveç'ten bu şeyde geldi. Bu de geldi. ki. Ya elinde olanlar sonuçta kral. Jar Modern'de sergilenecek çok yakında. Ha. Ee, ama öyle bir Nordik şey yok mu ya... ...Ankara'da bu aralar? Bak bu gene Nordik, Nordik festivali Nordik vardı. Evet. İlham. İlham. falan, Norveç müzisyenler de vardı. falan dükkanla. geldi. Doğru evet, doğru. doğru. Nordik, Nordik vardı. Ee, eserler arasında Endvar tarafından elden tasarlanmış Madonna çığlık broş. Bunlar hep sürpriz bozuyoruz biz biraz ama ...bana çıkmadı yani. Bak kutuyla getirmiş. Bak broş bunu sergileyeceğim. Cermodendik sergiye Norveç Kralı Kraliçe ve Cumhurbaşkanı Gül ve Hayrun Gül beraber açacaklar demiş. O zaman bugün İstanbul'a döneceğine göre daha doğrusu gideceğine göre Norveç Kralı dün açıldı bu sergi. Yorum yaparak gerçeklere Belki uğraşım. açıp geçerler. Bugün mü? Gündüzsel Adamın gibi. altında özel uçağı var ya her yere gider. O da doğru. Antalya'ya gideceğim dediğinde herkesi ters köşe yatırır. Yanında getirmiş ya. Onlara onları dikkatli taşıyın diyerek öyle bir şey iniyor zaten uçaktan. Tedirgin iniyor tam burada uçaktan inerken fotoğrafı var. Resimlere bir şey var. olmasın. Resimlere bir şey olmasın diye. Beyler falan de. tekrar çıkar demiş. Ama e, resimler şey öyle Çünkü Andy Warhol yok nereden bulacaksın yapamazsın. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radio Tura'sı modern sabahlar devam ediyor sevgili salon severler, Nekşme ile Espiri ile buyursular efendim ne oluyor ne bitiyor? Hah, flash haber. Flash ha? haber. haber mi? son dakika gelişmesiyle sizlerle izlediğiniz izleyiciler otu a1 kapısında yoğun trafik aynen devam ediyor norveç'in Türkiye'ye saat mesafesi bir saat mesafede bir saat, doğru. bir saat mesafe dediğim yani saat farkı olarak mesafede düşünün mesafeyi kafanızda fazla büyütmeyin ve son flaş mesafe haberimiz, mühim değil diyor. mesafeyi mesafe düşünmek istemiyoruz ve son haberimizse son flaş gelişmemizse yine norveç'ten geliyor norveç'in çok meşhur diyebildiğimiz o kremi aslında Norveç'te çok da bulunmuyor gibi bir şeymiş. Hayır Norveç zaten o Amerikan. Ne oldu Norveç uzmanlarının bombardımanı da mı? O, o Amerikan menşeili bir krem de Norveç'in formula diye çeşitli şeyleri var onun. Ha. Yani Norveç'li balıkçılar, ayakkabıcılar, esnaf, zanaatkarlar, <gülüyor> esnafın <gülüyor> ekmeğini çalmışlar. O, o, o Norveç esnafının ellerine yönelik üretilen bir krem. Krem krem krem moment. Krem, krem. Teşekkür. Dedim. Oktay çok güzel. Yani Norveç'in formüle diye şeyi var. Norveç'in formüle girmeyelim ama. Anladım. Öyle. Herkes bunun ne olduğunu, Tabii. ne olduğunu. Ha, son dönemde onun hakkında dedikodu var. Hayvanlar üstünde deneniyormuş da bilmem neymişti. O Peace. şeyden de pi pi dedik. Vallahi dedik hep beraber. Dedik. Ama yani öyle bir durum var. Bu yani buradan yerim. kadınlar da şunu düşünsünler. Dünya kadar para verdikleri krevleri bir hafta önce da çuval çuval şeylere sürdüler ayılara sürdüler ayılara sürdüler ayıya da yazık yani tabi zaten ayıya yazık esas ayıya yazık Denenir, denenirken. Ayı para verip de dağılmıyor yani şey de değil google'dan yani. heyet geldi ondan haberiniz var mı A -a. şunu mu demek istemişleriz yani istemiş evet de, yani. de <gülüyor> hep orada çıkıyor ya mesela bir şey arıyorsun breaking bid yazdın Breaking Bad mı demek Onlar Bütün demek istediklerimizi böyle yüz yüze. Bir de şöyle arkadaş porno diye bir şey aramıştı. O porno demek <gülüyor> istediklerimizi. Vallahi öyle. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le görüşmüşler. Ee, zaten hep laf lafı ağzıma tıktılar demiş. <gülüyor> hep bu şeyden, iyi niyetten. Google Başkan Yardımcısı Vinton Bey geldi. Vinton. Ee, ve, Vintage. Ve, ve beraberindeki heyet. Ne oldu ya devam et ed devam edeyim de aklıma <gülüyor> bir şey geldi ee, o Vi geldi değil mi Hoş geldiniz ee, Cumhurbaşkanı Google'ın kapsamlı hizmetlerinin insanlık için değerli bir katkı olduğunu Muhakkak söylemiş ki. ne kadar güzel giriliyor. Google'da hemen şey ya. Ya. Yaşasın. Güzel yaşasın diyerek koşarak gitmişler. Vallahi e, ya. Yani, şu nezaket de şey farklı bir şey. Biz ya. de zaten itursuz olsaydınız buraya kabul etmezdik dememiş mi cevaplar? Bu kadar boş başlanır mı konuşmaya? Kendisinin de Amerika ziyaretinde Google tarafından üretilen insansız aracı test etme imkanı ki bunu hatırlıyoruz hep beraber. Evet. Test etme imkanı bulduğunu hatırlatan e, Gül bu ve benzeri birçok çalışmanın <gülüyor> Yine denerim denemek isterim Mesajı vermiş Siz yapın getirin ya ben bakarım ki Çalışmanın insan hayatına önemli katkılar şey dememiş yaptım, Şu insansız aracı bir köprüden geçirsek Neredeki köprüden geçirebiliriz Asya'dan Avrupa'ya Avrupa'dan Asya'ya Bütün gün takılsın ne, Nehrin üstünden falan orası nehir değil deniz orası demiş Ay Oktay valla yani, ben şu anda yerin hazır, <gülüyor> hazır Nerede hazır mi? bilmiyorum ama yerin hazır yani Google şunu bir yapsın ya, <gülüyor> ya, vallahi vallahi. ya. Google'a da bu yakışır Google olarak demiş, Vinton Ben. Biz şey demiş, diye, biz Googlecular. Dudulu da şey çeksin, British Tudeler gibi o, evet. oraya şey, ay çok. O oy... Çıkmadı mı ya? Çıkmıştır o. Pide çık galiba yok Doğru eski Dudullar hmm. Google olarak interneti tüm insanlığın hmm. hizmetine sunma çabasında olduğumuzu yeah, herhalde yeah. söylememize gerek yok. İnterneti biz bulmadık ama interneti internet, biz yaptık demiş. Öyle demiş ve örnek olarak kitlesel açık online kursları göstermiş. Hemen bir broşür, arkalı önlü bir broşürü var ya Google'ın. İyi ki ben gelmişim. Telefonları falan filan broşürü çıkarmış. Bu da demiş, çalışmamıza örnek demiş. Buyurun demiş. Ya bırak. Herkes elden ele böyle geçirmiş. Bakın, hı, Bakmış, güzel. Sonra, İsterseniz yemeye geçelim direkt. Hatta o Google heyetinden biri koklamış. Ben demiş, yeni basılmış şeylerin kokusu <gülüyor> astayım demiş. Hemen çıkarmışlar apar topar. Ağzında da un kurabiyesi varmış çünkü paziste <gülüyor> duran. Masada duran püf, Olmuş Çok çirkin şeylerde yaşan Çirkin olmuş Bunlar mi? çok çirkin şeylerde yani Ofis tutacak mı tutmayacak mı bir kere daha belirsiz şu anda Hangi ofis Google, e Google ofis tutsun diye bas, evet, bağırıyoruz doğru. ya bizimki Abi, olarak Abi tamam Google ofis tutsun Biz onu diyoruz ya el ele veririz ülke olarak bir Kaç, kaç liraya bir, iyi bir yerde bulsak 2000 lira kirası olsa Bir de le, lehvası olacak Fahir tamam, Açkava reklamı o, diye düşün Tamam onun belediye, şey, belediye leva şeyini, vergisi. de, vergisini de anladım ben Şeyini o, internet bağlantısı olacak onun internet bağlantısı kendileri yapsınlar artık internet kendileri şey yapar canım oğlum. ondan sonra ona da bir şey 3000 lirayı halledebileceğimiz bir şey koca ülke. senelerdir konuşuyoruz bir ofis tutacaklar ya bunlar da nazlı nane ha. ay biz onun şey mi olur ama işte ofis hemen, hemen şey oluyor far sadece ofis değil bunun <gülüyor> ısınması var Doğru. bunun tamam, işte var. yemeği var 3000-4000 lira çıkıyor kaç personel çalıştıracaksın Oktay kaç personel çalıştıracağım? Abi bir kişi e, Türkiye genel sorumlu şey yapar. Bir kere adamlar geldiğinde Asya ve Avrupa, Avrupa iki diye sorumlu diye gelecek. Olmak Doğru. zorunda. Fix. Orası i̇ki, fix. İki yerde ofisi Bir sonra. tane şey e, adamlar şey de düşünün. Yemek, yemek hazırlayacak birisi olması lazım. Avrupa'da tamam. merkezi var. Bir o tane yer, ablamız olur. Günlük temizliğe de bakar o. Tamam bir ablamız olur. Bir sekreter Tamam te gelen telefonlardan, Bence özür, dile gelen telefonlardan özür dileyip internette yönlendirecek. Winston ya. Bey ile görüşebilir Winston mı demek istemiştiniz? O sekreter de Google gibi Tabii. bir şey yapması lazım. Evet. Düzeltecek. Bence telefon dışında nasıl telefon bankacılığı var hem de internet bankacılığı var. Google'ın da telefon hizmeti olması lazım. Açacaksın mesela Ege Söylet mesela porno. İşte porno mu demek istedin? Evet porno demek istedin. Tık oradan bağlayacak seni. Yani neyse arıyorsun mesela. Bayağı ekranına gönderecek. He. Yani sen araştırma e, illa yazman Ben sizin ekran. hemen IP adresinizi alayım. Çık çıktı. İşte kızlık soyadınız, annenizin kızlık soyadının baş, birinci ve ikinci harfi tık tık girdin. Hop. E bir kişi şey olacak. Foreign English olacak. Press 9 Foreign English Press nine'di. İngilizce Doğru. konuşan bir adam olması lazım. Abi ya. aynı kişi şey başsın yani aynı kişiye. Ya. Aynı kişide. Abi kursa göndereceksin yapacak bir şey yok Foreign English Press aynı. Zaten online kursları şey var. Google'ın kendi online kursu yok mu? O zaman bir şey gerek yokmuş ya. İç hizmet eğitimi diye şey yapabiliriz. Bak bir şey çıkmadı yani Bir karar... vergisi falan var işte. Yani reklam gelirlerinden esas ofis olunca o isteniyor ya. Esas ya madem reklam geliri var. demiş yani. Ne alıyoruz reklam demiş lütfen yani demiş. Ne reklam aldık demiş. Zaten aynı kelimeyi söyleyerek toplantı bitmiş. Yani ya, reklamdan ya, aldığımız, ya, reklamdan aldığımız dudu da gidiyor yemeğe zaten Yemeğe geçelim demiş. beyefendi, yemek. Tekrar edin sen, ben. Yemeğe davet tamam, ettikçe. Yemek kal. yemek yok ya, un kurabiyesiyle. Hadi demiş. Köşkü de un Çünkü zaten Norveç kralı da geldi biliyorsunuz. İyi. Mutfak Hadi. onunla ilgili. Ya ee, otur rahatsız olur musunuz beraber otursak falan diye konuşuyor Bu mu arkadaşlar mu? da Google'dan geldi. Bu arkadaş kim? Şey burada, mi? Norveç kralı. Norveç kralı. kralının heyetiyle hmm. Google heyeti mi? Evet. Onlar hmm. aynı şeyde çıkmışlardır Aynı yani. aynen. Yok, aynen. aynı kaptan yerler ne olacak? Çakıştırmazlar ya bir sürü. O zaman da daha çıkmıyor olur. Olur mu? Birisi çıkarken. E, Sizeni size çıktı. Bizim anadolu'nun eski bütün aşçı Spangler. aşçıbaşı geziyormuş. Ha. Ne ikram edeyim efendim size? Teşekkür edeyim diye öyle geziyormuş yani. Yani ben de aynı kaptan yeseler bir sosyalleşme olur, bir şey olur bence yani. Hem soruldum. Norveç kralına güzel olur. Heyetleri ayrı ayrı kabul ediyorlar. Bir sürü yemekte ziyan oluyor. Zannediyor musun ki 3 kişilik, 5 kişilik yapılıyor. Heyet Bin diyorlar. Aşçı deliriyormuş ya. Bin, o kadar. Heyet dedi. gelecek bugün. Aşçı heyecanlı. Bir geliyor 3 kişi. Birisi ben tokum. Ben uçak yedim. Bilmem ne. Hadi Bunun kadar. içinde dereotu var diyor mesela bir tanesi. O Seğliyor, diyor, yemiyor. Oluyor, oluyor öyle şeyler Mis yani. gibi enginar yapmış. Üstünde dereotu var Hayır, diye ben Yemiyor. Zelme. Ama ne yazık. neyse. neyse. Yazık. böyle yazık. durumda Odur, bizi çağırın. Şey <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Öyle durumda bizi çağırın. Evet biz her daim onları tüketip sen gerçi şeydesin yani. Ben yürü ya canım. Enginar dere otu. Enginar biz yenmez biz yen ya, mi ya Enginar yenmez mi of. Enginar candır. Enginar mevsimine aylar var. <gülüyor> Norveç'te aramızda bir saat olduğu Twitter'dan akan bilgi durumuna geldi. E söyledim ben zaten. Olsun. Herkes damlara taşlar. bir saat. Bir, kaç saatler ben? Bir saat var. <gülüyor> bir saat mesela var. Mesela şu anda örnek de verelim. Şu anda saatimiz 9.37 mi? 9.37. Mesela kaç Kaç saat? orada? orada 11.30 mu? 8.37. Daha millet yeni işine gücüne gidiyor. O zaman <gülüyor> Norveç'e de buradan bir selam olsun. Yeni kalkanlar için. Olur mu ya? ya mesela mesela saati öyle başlamıyor Norveç'te ya. Geç başlıyor erken bitiyor. Yunanistan mesela ayaklandı. Pazar günü çalışmayız diye haberiniz var mı? Pazar günü biz esnafı çalıştıramazsınız diye şu anda Yunanistan ya Yakıştı işte mı Yunanistan komp? Turistik çalışsın, ya, Pazar günü şey... çalışmasın. Valla öyle bir şey var Silah yani, silahsız mı çalıştırıyorlar yani? Açık açık tutamazsınız Pazar günü diyerek şu anda protesto. Beni kimse, kimse yapmadıymış. Koca ülkeyi böyle böyle yediler, böyle böyle yediler. Bir pazarımız var demiş. Öyle öyle yenmedi koca ülke de işte. Bir pazarımız çok, çok doğru var. Helal olsun. Bir pazarımız var. Hemen bunu biraz şeyce söylersen Yunanca söylersen. Kalis Perasas Sabahlar Bo modern sabahlar. Modern sabahlar Sevgili dinleyiciler bu da bugünkü son şarkımız olacak. Şimdiden size duyuralım da neyle bitecek programı, nasıl anlarız bittiğini buradan bilirsiniz artık. Bu şarkıyı duyduğunuz zaman bittiğini şey yapın. <gülüyor> Marmara Denizi kaynıyor çocuklar. Neyle kaynıyor? Neyle kaynıyor? Hamsiyle ee, kaynıyor. E, Hamsiyle kaynıyor. Diyorlar ki işte efendim hamsi bu sene bereket yok. Yok bilmem ne balıklar yok. Niye yok? Niye yok? Hesteri yaptı ya. Balıklar beslenemiyor. Alakası yok. Domuzlar geçti sonundan mı? Domuzlar geçti. Domuzlar Aslan bütün balıkları yemişler. Domuzlar değil. Köpek balıkları. İki tane köpek balığı yakalandı Marmara'da. Biri üç buçuk metre, biri Marmara metre. Marmara mı Karadeniz mi Fahir? Bakayım. Marmara abi. Biri bir ton, diğeri 700 kilo ağırlığında iki Yo. tane camgöz cinsi köpek balığı. Camgöz en pisse olan değil mi NPC ya? olan yani. Ne oluyor ya ülkemizde şey, hayvan şeyi başladı ya. leopar yani bir, gün, bir ben, gün köpek balığı. Valla ben de, bir de unutuyordum. Şey Hakikaten Oktay böyle şeydik. Aman ülkemiz muhnis, muhnis hayvanlar cenneti. Aa işte al sana Leopar. Muhnis hayvanlar olduğu için bu nesli tükenen hayvanlar gidelim. Türkiye'ye güvenli sular diye. Bugün Haber değil. vardı okudunuz mu? Domuzlar sulara indi yani ülkemizde öyle düşün ama. Yani Leopar aslında daha çok varmış da gizleniyormuş. Öyle diyorlar. Biz, Boğur, Boğur yani, madenindeki esprinin aynısı Leopar'da da var. Biz biliyorduk daha fazla Leopar olduğunu ama e, avcılardan korumak adına hiç Leopar yokmuş gibi yaşıyorduk. Kaplan bile olabilir demişler. Aslan bile olabilir diyorlar ya. Her şey olabilir. Her an her şeyi bekleyin dedi uzmanlar. Pinozora kadar gider. Ama doğada en korktuğum hayvan. Pars. Pars. Arkandan Pars. Bak nasıl etkilendi. Tüyleri diken diken şu anda Ege'nin. Öyle ürperince o kadar hoş oluyorsun ki Ege. Neyse, Neyse çadırın başına bir ne? nöbetçi koyalım. Neden? Pars gelebilir. <gülüyor> Marmara Denizi'nde yakalanan iki tane köpek balığı. Ben acı şeyi söyleyeyim size şimdi. Acı meçeteyi mi? Yani kimseydi burada paniye sevk etmek istemem ama bu Jaws'la başlar. Parf. O devam eder. Ve Ondan sonra evrenin diğer tarafından açılan kara delikten dünyaya gelen uzaylılar bir bu. New York'un başına hep bunlar geldi. E, Jaws'la başladı. E, Jaws'la başladı. E, Jaws başladı. Ülkemizde de Jaws'la başladı. E, oradan Leopar zaten manyerleri vermeye devam ediyor. Demek ki pek yakın zamanda Gojira... Gojira çıkar vallahi. ya King Kong tipi bir şey ben bekliyorum. İri bir maymun, makak cinsi de olabilir. Asya'dan avlu payası <gülüyor> Şey yaparım. Bir de okursun. ne işi var ya Marmara'da? Ege'de olur Akdeniz'de olur cam göz dediğin şey. Yani sen mesela köpek balığı olsan daha nezih muhitler. Mesela sen aslında şeye falan takılırdın ya ben olsam Datça'ya giderdim. yemeği yemeğimi Asya'da akşam yemeğimi Avrupa'da yiyorum demiş köpek balığı. Yani köpek balığı tabii Marmara'da takılan köpek balığı kadar güzel keyfi yerinde olan yoktur da. Balık ekmek yani, çok seviyormuş Oktay. Ne, niye, o demiş gelmiş, yani... balıkçılarınız var ya şeyde. İsami'nin önünde onu bayılıyorum demiş. Camgöz. Vallahi camgözler. Neyse iki tane yakalandı. Ee, iki gün sergilenir. değil mi bu kömük balonun? Camgöz. Efendim? Oğlum canım, danası işte bu. Danası nasıl dediğin? Minyatür değil. Oktay 3,5 metre nasıl minyatür? Öbürü de 5 metre. 1,5 1 ton dedi. 1 ton. Tamam canım 14-15 metre oluyor bunlar ya normalde. O belli ne. Neyse ben de hiç girmeyeyim dedim de. Hayır gibi. yani el ele tutuşunca. 3-4 <gülüyor> <dört> tanesi oldu. <gülüyor> Biton dediğin danaya girmiş gibi düşün. Koca danayı denizde düşün yani. Bakayım. Doğru. Sen ya. biraz evet, bayağı büyükmüş ya. şimdi gibi <gülüyor> Bir danayı gözümde canlandırdım. O bir şey ifade etmedi. Onu denize sokunca ifade oldu. Net canlandı <gülüyor> Net değil mi? Net canlandı. Hayır sağ ol. Şimdi bunlar önce biliyorsunuz yakalanınca ne yapacağız ne yapacağız? iki gün sergileyeceğiz. Eski Vahşi Batı'da mesela böyle hani dükkanın önünde... Tabutun içinde adam duruyor ya soyguncuyu yakalamışlar. Hesabı ben. ödemedi. Hesabı ödemedi. İki gün orada şeyini kut kutuyorlar ee, naaşını diyelim. Ondan sonra bu köpek balıklarını da aynı şekilde iki gün sergiledikten sonra üçüncü gün dersin ki iki gün sergili üçüncü gün toprak. Hayır. Bu aynen abicim ee, şey için bu Kürşat Tüzmen zamanında bir hasta olmuş. E, hangi tür bir kanser olduğunu bilmiyorum ama bunu köpek balığı etiyle iyileştirdiği. Rivayet olunuyor ki rivayet de demeyelim herhalde kendisi de öyle mi açıkladı? Mı? Kürşat Düzman e, mı? Tabii uzman. canım köpek balığı eğitiminin faydaları var. Ondan sonra Kürüt... hop ilaç sanayine mi yoksa vallahi restoranlara Valla ilaç sanayine var. değil e, resmen kuyruk olmuş herkes. Yaklaşık e, burada kuyruğun şeyini veremiyoruz ama e, sayı veremiyoruz ama hapur hupur herkes bir anda paylaşmışlar vallahi bir anda. Yemişler. Hakikaten çiğden galiba. Kıkırdaklı iyi. balıklar diye geçer köpek balıkları biliyorsunuz. Hı hı kıkır daha da en Tabii güzel öyle, abi, annem mesela biz öyle eskiden köpek balığı kestiğimizde kıkır kıkır, kıkır kıkır kıkır diye geliyor kıkırdak kıkırdaklı diye balıklar diye geçiyor ya çok güzel olur oktay ben küçüklüğümde hep çiğnerdik biz. ve cam gözlü köpek balıklarının en küçükleriymiş emdik deriz yani biz ona. şu anda emdik. bakıyorum emdik emdi <gülüyor> yaptı mıydı annem valla o gün bize bayram gibi bir olurdu bir de köpek balığın kemiği vardı şey sırt kemiğinden oradan da kaval yapılır ışkıt oynardık ışkıt çok güzeldir aslında. Oktay çok sinirlendi, sevgidin. Güzel. <gülüyor> <gülüyor> köpek balığı Oktay'ın yumuşak karnı. <gülüyor> yumuşak karnı. <gülüyor> Ankara'nın köpek balıkları geldi nedir ya? Ankara'nın bağları diye şey var ya. Ankara'nın şey, alışveriş merkezine gelen köpek balıkları. Bu. Ne, ne oldu olur? onlar acaba ya? Duruyorlar onlar. onlar Sigortalanmışlar artık. Sigortalanmışlar. Ha, kadrolu oldular mı onlar tabii. Tabii. Tabi. Bayağı da, da büyümüşler, sertleşmişler Hadi ya. Ama o kadar o zamanda bir çocuğu düşün. Ne, kaç yıl önce gelmişlerdi onlar ne kadar bir onlar iyi de besleniyorlar yani fütuklular. Çocuğu düşününce yine Çocuğu denize daldırdım. Yine, yine yine anladım. Şimdi anladın mı? Anladım şimdi <gülüyor> Neyse anladım. bir anda ücretsiz de açacağız diye açıklama yapınca vallahi herkes bir hatır hudur umarız faydası vardır da Köpek şeyler... balığı tavaya gelir benim bildiğim. Benim bildiğim ızgara. O da olur. Güzel. Kıkırdaklı buğulaması, çünkü... buğulaması güzel olur Çok de? güzel olur. Suyunu buğulaması. salar suyunu salar dedi. Artık bunun üstüne söylenecek bir şey de bırakmadı. Ülkemize dikkat edelim. Ülkemiz bir köpek balığı cenneti. Kıkırlak dönüşmesin. Yani dönüşmesin değil yeriz abi sonuçta yani başka ülkelerde yiyorlar. Biz de yiyebiliriz. Birazcık baharat, birazcık mutfağımız çünkü Türk mutfağı biliyorsunuz her şeyi... 14 metresi olan da varmış bu cam gözün ya. Vallahi. 14 metre cam göz. Metre. metre. 5 metreye küçük diye arkadaş kimse ben onda kendisi. Tekne gibi ya küçük bir tekne gibi ya. Bunlar saldırgan mıymış? Gerçi Peki. ben 5 metre olsam hiç saldırırdım yani. Hiçbir sıkıntım olmasa bile saldırırdım. Aslında burada tam yeri... Bir yeri. de bakar mısınız desen o saldırı olur 5 metreysen ya. Doğru vallahi. Yani pardon Ateş bir istesen, bakar mısınız falan desen. ver bir, bir bakar mısın dediğinde. Yani Saldırdım tehdit buna. olarak algılanabilirsin yani. Bana merhaba diyerek saldırdı. Ay. <gülüyor> bir de şey var o kadar çok cam göz yakalanmış ki. İstanbul'da, Ege'de, Akdeniz'de biraz bulunan her köpek balığına cam gözleme durumu mu var Bizde acaba? Bizde herhalde başka bir şey Kıyılarımızda çıkmıyor. öyle bir... Kıyılarımızda bir... Can kız deseler daha güzel. <gülüyor> Mesela başka başka Biri Can içinden. kız daha yakalanıyor. Yani. yani öyle öyle bir şeyler deseler, bu sefer geçen seferkinden farklı diye bir neşke duruyor. Ülkemiz bir çipura cenneti, bir levrek cenneti, bir de Can kız cenneti. Can kız daha çok yakışıyor. Cam göz hiçbir şey benzemiyor. Cam göz deyince insanda bir soğukluk hissi yaratıyor. Halbuki Can kız öyle mi? Bir sıcaklık, bir sempati, bir insanda bir yürek titretmesi yaratıyor. Ama cam göz bir soğukluk, bir böyle bir donukluk. Bir, Tepeden bakma. Bir böyle kendini bir şey görme, bir yerlerde görme. Mesela nasıl doğuruyormuş köpek balıkları? Ikınarak. Normal yani mi? Sezerya mı normal İnternette mi? köpek balıkları hakkında surf yapıyorum. Tamam, normal doğuruyorlarmış yok da. Ee, normal doğuruyorlarmış. Memelilerden farklı olarak yumurtaları anne karnının içindeyken çatlıyormuş ve doğum öyle oluyormuş. E tabi canım, içeride yiyorlar ya birbirlerini. Bir küçük köpek balıkları. Tam canlı yapmışsın. doğum değil. Ne oluyor? sezaryan Nedir bu? Yarı yarı ya. Yarı canlı. Suda... Anam diye gözünü açıyormuş işte ilk köpek balığı. Birden çok köpek balığı yavrusu aynı anda şeyde anne karnında olabiliyormuş. Olabilir. Başka bir, bir divan. Birbirleriyle, birbirleriyle uyumuna bağlı. Başka bakıyorum. Filetoya geçiyor oradan. Oradan filetoya. <gülüyor> Ondan sonra ideal fileto. bildiğimiz lezzetler. Ne yapalım? Kapatalım mı artık? E artık Şöyle köpek balığıyla ağızla bir parça çalalım. güzel bir şey verdin. Onu kapatalım. Da. Evet. Dinleyicilerimiz çal. de beklemeye başlamış. Yarın sabah çal. görüşürüz. Hoşça kalın. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar